Açık Radyo 95.0'dayız. Kamus'la güreşiyoruz. Uzun zamandır güreşiyoruz. Bu, bu yayın dönemi dördüncü programımız. E, podcast kanallarında olduğumuzu tekrar hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım. Aynı isimli Kamus'la güreş gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Ve aynı isimli Twitter adresimiz var. Dileyenler buralardan bize ulaşabilirler. E, eski kayıtlarımıza da podcast kanallarından dinleyebilirler. Efendim, ben de bu yayın dönemi hangi konseptle ilgili bir başlık attık, ne yapıyoruz onu anımsatayım. Her program dinleyemeyen dinleyicilerimiz oluyor tabii. Bu yayın dönemi biz isim Ad ana başlığını aldık. E, o başlık altında e, neler çağrıştırıyor, isim, ad, e, hangi motivasyonlara, e, çocuklarımıza isimler koyuyoruz e, bunları konuştuk. Ancak e, Keremle daha ilk programda söylemiştik. Amacımız sadece insan isimlerinden bahsetmek değil, zaman zaman yirik geldiğince e, insanın başka e, şeylere, varlıklara, durumlara da nasıl ad koyduğu üzerine Konuşmayı planlıyoruz. Artık e, sözlüklere başlamıştık geçen programın sonunda. Klasik yapımızda böyle bir şey var. Eski dinleyicilerimiz bilirler. Biraz e, seçtiğimiz ana konu başlığıyla ilgili neler düşündürüyor, günlük hayatta, geçmişte iz düşümleri nedir bunu konuştuktan sonra artık o sözcüğün etimolojisi anlamlarıyla pek çok sözlüğü tarayarak ilerliyoruz. Evet. Kerem Bey'im... Sen Nişanyan, evet, ben İsmet Zeki Eybuoğlu'ndan ad ve isim sözcüklerinin e, kökenine bakmıştık. Ben bir de e, TÜBA'dan yayınlanan e, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Andreas Tisse'nin e, kitabında bakayım e, neler var dedim. Ne e, şimdi e, Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki e, karşılıklarını Kerem detaylı olarak verecek. Ben bir takım seçtiğim şeylerin üzerinde duracağım. Şimdi bir varlığa ya da kişiye konmuş isim dışında hakiki durumdan farklı şöhret ve iddiaya da ad deniyor. Hani adı çıkmakta kullandığımız gibi. Mesela adı bakkal fakat işi meyhanecilik gibi bir örnek verilmiş burada. Güya hmm. ve sözlü edatları gibi de kullanıldığı oluyor. Ee, yani Adıköy'de oturuyoruz da paketler içinde canım. Alem daha noralarda falan diye devam ediyor. Hmm. Ee, Bu da Adıköy derken hani Güya köy gibi evet. anlaşıldığı gibi. E, Keza ya işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bir de adına dendiği zaman, namına hesabına anlamına da geldiği oluyor. O zaman hepimiz demokrasi adına, halk adına seviniriz, bahtiyar oluruz diye hatta Samim Kocagöz'den bir örnek vermiştikse. Titse. İsimle ilgili de gene e, Titse'nin e, kaynağına bakıyorum. Orada da e, tabii ad, şan, şöhret, prestij e, anlamlarında. Geliyor. E, Arapçadan geldiğini zaten söylemiştik geçen programda. Tekrar etmiş olalım. E, birkaç kullanımı ön plana e, çıkarayım dedim. Var bu dedim. Ben çok fazla örnek var burada ama mesela ismi Azam e, Allah'ın en yüce, en kutlu adı. E, i̇smiyle müsemma gene geçen programda bahsetmiştik. Doğrudan seçmiş. Andreas'te ee, ismiyle müsenma ismi kendisini doğru anlatır ee, ismi neyse öyle davranır anlamına geliyor zaten müsenma sözcüğü de yine Arapça isim kökeninden türetilmiş esma e, isimler anlamına gelen bir sözcük mesela bir laf vardır Kerem esma üzerine sıçrat, sıçratmak diye e, Bilmem. Hiç duymadım Didemciğim. Bilir misin? Evet ben de büyüklerimden duymuştum aslında. Yani e, aslında üstüne böyle bir çamur kötü söz e, sıçratmak e, anlamında hani sıçrama deyince çamur gibi düşünülüyor ama sana hmm. e, da çok uygun olmayan bir adı üstüne e, sıçratmak gibi. Yine aynı kökenden aslında bu esamisi okunmamak vardır. O da aslında aynı e, ESM kökünden geliyor esamisi okumamak e, daha çok kullanılan bir şey ben son olarak ismen e, ben bahsedeyim e, ismiyle e, isminden anlamına geliyor e, nuray bu kişilerin birkaçını ismen tanıyordu örneği verilmiş mesela sık sık kullanılır bende bunlar var e de. evet bazı evet. noktalık e, evde yapmaya devam ediyoruz program, programlarımız o anlamda Ara ara sesle ilgili problemler oluyor. O anlamda da affolsun. Evet. Tekrar da olan Pandemi sürecinde evlerden yayın yapıyoruz. Geçen hafta sanırım biraz sıkıntı oldu. TDK ile devam ediyorum. TDK'de ad başlığı altında. E, gerçi tekrar olacak ama işte bir kimseyi bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yarayan söz, isim e, diye bir tanım var. İkinci olarak herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu nan, nam, şöhret, ün anlamı var tabii ki. Üçüncü olarak anılacak değer, önem, örnek olarak işte bir baş soğanın da adı mı olurmuş gibi bir örnek vermişler. E, dördüncü olarak da canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. E, birkaç deyim var, e, bunlardan da bahsedeyim. Adı batmak, işte bu, hepimizin bildiği sevilmeyen bir şey veya kimse için daha çok kullanılıyor. Unutulmak, adı anılmaz olmak artık sözü edilmemek anlamında kullanılıyor. Adı çıkmak var. İşte ya yani sen yine bahsettin. Kötü bir ün kazanma anlamında kullanılıyor. Hmm. Ee, sık sık kullanılan deyimlerden yine adı çıkmış dokuza inmez sekize et değil mi? Yani evet. işte bir bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay işte düzelmiyor anlamında kullanılıyor. Ee, bir şeyin adını koymak var. Adını koy koyalım deriz değil mi? Karşılığını hmm. ve fiyatını, fiyatını kararlaştırmak anlamında e, kullanılır bu. Evet, i̇sme bu, bakayım. Belirlen açık hale gelmesi falan gibi bir manası da var sanki. Evet. Bilginin ee, koymak falan denir böyle. Evet de, de, biliyorsun. <gülüyor> e, TDK'de isme bakıyorum. Yine Arapçadan geldiğini tekrar hatırlatalım. İşte a, kişi insan anlamları var. İsmi var cismi yok var. İşte söz edilen bir kimse veya şeyin gerçekte var olmadığını anlatan bir deyim bu. Bir de adı olmasına karşılık görevini, etkinliğini yerine getirmeyen kişiler için de kullanılıyor. Türkiye'de bir sürü kavram içinde herhalde kullanılabilir ismi var, evet. ismi yok. <gülüyor> bir de ismini bilememek diye bir deyim, bir tabir var. Nasıl, dedi? Nasıl dedin Kerem? Hiç i̇smini, cismini bilememek. Aha, ha, tamam. Hiç, hiç tanımamak anlamında. İstersen bir şarkı arası verelim. Adını, e, adlarla ilgili şarkılarımız devam ediyor. Geldi mi şarkı zaman? İnanamıyorum. İnan canım inan. E, Cenk Mümer'den gelecek. Adını unutmaya devam ediyorum.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 Beton evlerden her daim, her daim Kaçardık Kağıt kafeslerden Bomba altında Siviller gibi Ne olur? Aslanlar bile avlıyorlar Sen ki bir kuştun nadir narin Kafeyni kahvenin Geç saat dostuydu bu şerin Tadına hiç varamadın Amatör aşkım, amatör aşkım, amatör ruha hijyen gerek, alet gerek, tesis gerek, ödenek gerek. Bu acil servislerde adını unutmaya devam ediyorum bir maçın son anında kasti tekmeler diyarında koşuyorum kırmızı Doğru. Kaçıyorum. Şasi ver kaçlarla. Festival zamanı İstanbul'da. Bizimkisi resital olsa. Olsa bu puslu sabahlarda adını unutmaya devam ediyorum durmaz yan yana gözyaşı ve bağıl asla. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusta'ya güreşiyoruz. Ee, TDK'ye bakmıştım. Bir de Kubay Altı Lügat'a bakacağım. Ad e, başlığı altında varlıkları birbirinden ayırmaya tek tek veya cins cins karşılamaya yarayan kelime, isim anlamı var. Birkaç de deyim var. Onları da paylaşmak istiyorum. Adım gibi biliyorum var mesela. İşte çok iyi biliyorum. Hiç şüphem yok anlamında kullanılıyor. İdencim sen de bilirsin. Ney? Adım hıdır, elimden gelen budur. Bu da çok sık kullanılır. İşte elimden evet. ancak bu kadar geliyor. Daha fazlasını yapamam anlamında kullanılıyor. Severim ben bunu. Sever misin? Ben de severim. Evet. <gülüyor> adını, ağzını apteşle almak gibi bir e, tabir var. Burada da burada bir şeyin veya bir kimsenin adını e, işte büyük bir saygıyla almak, ondan saygıyla söz etmek anlamında kullanılıyor yine. Adınla bin yaşa ya da adınla çok yaşa diye bir kullanım var. Bunu da çok severim. Ee, işte yerinde ve güzel bir şey e, söz, e, söyleyenler için kullanılan takdir ve dua sözüymüş. Ee, hmm. Adıyla, sanıyla ona bilmem ne derler gibi bir kullanım var. Burada boşluk var, üç nokta var. İşte herhangi bir niteliğiyle meşhur olan kimseler için kullanılır bu. İşte adıyla, sanıyla ona efendim, işte keskinefe derler gibi bir <Gülüyor> kullanımda söz konusu. E, kubbe Altı Lugat'a devam ediyorum. Burada isim başlığı altında da birkaç madde var. Biraz lafı ben uzattım ama Didemciğim hemen sana paylaşacağım. Ne demek? Lugatı, Sonra da ben uzatacağım Keremciğim merak etme. E, i̇sim hakkı işte bir iş yerini veya bir malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı başlığı var. E, i̇smi Azam'dan bahsettin sen ama burada bir ayrıntı daha var. Allah'ın bütün isimlerini Kendine toplayan isim diye de geçiyor ismi azam. En büyük isim olmakla birlikte. Ee, ismi Celal var. İşte Cenab-ı Hakk'ın uluhiyete ait sıfatlarının hepsini kendine toplamış olan, en yüce adı olarak bilinen zatına delalet eden, ululuğunu ve kudretini gösteren en büyük ismi olan Allah kelimesi. Lafzai Celal Hu. İşte bu uluhiyet de ilah olma, ilahlık anlamı var. Hı hı isimsiz diye bir başlık var işte yaptığı iş bilindiği halde adı meşhur olan kişiler için kullanılan isimsiz diye bir başlık var gubealtı e, gubealtinde de bunlar var dediğim bir evet canım e, o halde e, şimdi asıl anlamlardan sen mecaz ve deyimlere geçmişken ben de öyle devam edeyim e, Kemal Ateş'in saklı sözlüğü gene çok kullandığımız destek yayınlarından basılmış kaynaklardan biri Orada, şimdi biri az çok bildiğimiz bir şey, adını belli etmek, adını koymak şeklinde demin Kerem ifade etmişti. İkisi de aynı anlama geliyor. Ama burada adını belli etmenin farklı bir anlamı daha var. Alışverişte bir şeyin fiyatını belli etmek. Yani. Adını belli et diyor. Biz de, biz de genelde şöyle derler bir şeyin fiyatını sorunca, kolay. <gülüyor> Ve çok belirsiz bir şeydir. Kolay. İşte o kolay deyince adını belli et. bilir mesela diye ben artık iyice öğretmen gibi şey örnekler üzerinden ilerlemeye başladım. Bir de hiç duymadım. Adıkmak diye bir şey var. İyi Adıkmak. Ya da kötü. Adıkmak evet. Adıkmak. Ben de ilk defa duyuyorum. E, bu da iyi ya da kötü şöhret bulmak manasına geliyor. Malum saklı sözlük biraz da tarama sözlük gibi e, bazı yörelerde ve bazı metinlerde geçen e, sözcüklere özellikle odaklanmış. Bu iyi ya da kötü şöhret olmak tabii bu at kökeninden e, çıkarak türetilmiş bir anlam. E, hemen sonra ben Ömer Asım ata atasözleri ve deyimler sözlüğüne geçeyim. İnkılap Kitabevi'nden basılmış. Orada da adla ilgili birkaç seçim yaptım. Kerem pek çoğunu söyledi. Zaten hani bir sözcükle ilgili sıralanmış olan bütün her şeyi söylememeye de çalışıyoruz. Bir seçim yapıyoruz kendimize göre. Mesela ee, bilemiyorum, yeni nesillerin pek kullandığını duymadım. Eskiden ve daha e, yaşı ileri olanların söylediği nazikçe bir şeydir. Birisine ismini sorarken adın nedir, ismin nedir demeyip adınızı bağışlar mısınız denir ya. Evet. Ee, çok da böyle zeraf. Kullandığı bir şey değil muhtemelen. Evet. evet. Yani bu örnekleri verirken bir anlamda bu ayrıntıyı kaçırmayalım hakikaten. Birazdan hani biz biraz daha hani yaşça ilerledik artık. Yeni nesilleri düşünerek hareket ediyorum ee, bu başlıkları seçerken. Onu da altını çizeyim istedim. Mesela bu, bu örnek çok uygun düştü o anlamda. Evet yani bu adınızı öğrenmeme izin verir misiniz? İşte yani beni onunla onurlandırır mısınız? Gibi de açıklanmış kitapta. Ee, Adını koymayı söylemiştik, geçiyorum. Yani yapılacak işin karşılığını kararlaştırmak anlamının yanına fiyatı da e, eklemiştik. Bir de adını vermek, birinin adını vermek. E, başvurduğu kimseyi kim tarafından gönderildiğini söyleme anlamı var bir. E, gene bizim toplumumuzda böyle hamili kartı şeklinde şeklindeki hali de var. Bir de bazen gammazlamak anlamında da birinin adını vermek gerekiyor şeklinde de kullanılıyor. Bir de abla adıyla e, abla adıyla nasıl canım? Dayı denilir ya pek pek sık kullanılır işte adını verim adının elleri ver, kişi dayıdır genelde. Hani benim yakın yakınım dediğin o böyle dayı da dayıdır aynı zamanda. Bu böyle mecazi anlamda mafya gibi dayı mı? <gülüyor> Yok, Yok. <maf> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerçek mecazi dayı mı? Evet mafya abi, da olabilir. Bütün bu kavramların hepsiyle de aynı zamanda zaten şey yakınız bayağı. Evet, adla adıyla ya da adlı adınca da denir. Bu da üstü kapalı sözcüklerle değil, herkesin bildiği açık adıyla söylemek manasında. Bazen de biraz da çok söylenmeyecek, argo ya da uygunsuz bir şey ise de böyle adla adınca söyledi falan denir. Şimdi bu deyimlerle ilgili seçimlere ben İskender Pala'nın, Kapı yayınlarından basılmış iki dirhem bir çekirdeğinde adın deftere geçti deyiminin bir açıklaması var. Adın deftere geçti. Evet, adın deftere geçti. Hı, Onun kısa öyküsünü paylaşacağım. Dilimizde hak etmediği halde bir makamın yetkilerini kullanarak üst perdeden konuşan yahut önemsiz bir başarısı üzerine bir yumurta binbir gıt gıdak ortalığı velveriye verenler hakkında söylenen bir deyim vardır. Anır eşeğim anır, adın deftere geçti. Evet. Bütünü böyleymiş. Deyimin ilginç bir hikayesi var. Osmanlı hizmecilerin ünlü deyimler ve öyküleri adlı çalışmasından aktarıyorum diyor İskender Pala'da. Tarihimizdeki ilk istatistik tanzimat yıllarında yapılmış ancak o yıllarda sayımın ve sayılmanın faydasını anlamayan insanlara istatistiği izah etmek çok zor olduğundan yetkililer düşünüp taşınmışlar ve yumuşak geçiş için öncelikle köylerde bir hayvan sayımı yapmayı uygun görmüşler. Köylünün biri sayım bittikten memurlar gittikten sonra ahırdaki eşeğinin durmadan anırdığını görmüş. Adam sabahtan beri bir işe yaramadan yalnızca semiren eşeğine bakmış. Bakmış, bakmış ve sayım sebebiyle yapamadığı işlerinin boşa geçen gününün acısıyla çıkışmış. Anır eşeğim anır, adın deftere geçti. Böyleymiş efendim hikaye. <gülüyor> Güzel, keyifli bir hikayeymiş. Ee, sen de bittiyse istersen ben argo sözcüklerine bakayım. Başla canım, evet bitti. Ee, asker Argos Sözlüğü var elimde, ee, Filiz Bin Gölçen'in. Filiz Gölçen'in kitaplarını da bu arada Alfa yayınları e, yay yayınlamaya başladı. Asker Argos Sözlüğü de Alfa yayınlarından. Adım Ali Kuş, Memleketim Muş, Nöbetim Yedinci Koğuş. Burada erler arasında şaka olarak kullanılan kafiyeli sözöbeklerindenmiş bu. Evet. Bir kadının da tabi bu asker argos sözlüğünü hazırlaması hikayesi de ilginç olmuş aslında değil mi? Bir yandan baktığın zaman değil, değil mi? Evet. Değil mi? <gülüyor> evet. Ayrıca kadın argos sözlüğü de var e, Filiz Bin e, Adın nedir Gülperi? Git ileri gel geri. Bu da yine erler arasında kullanılan ve nöbette kısa gezinti imkanını anlatan kalıptır. Kendi nöbetlerimi düşündüm de. <gülüyor> Çünkü böyle bir al alanda tutmak zorundasın. O alanda da bazen e genelde hani üstler e askerin sabit olarak beklemesini ister. Ha, öyle Ancak mi? De, evet de, ufak ufak kısa gezintilerle ayaklarını açardık. Böyle bir e biraz vakit geçerdi. Ufak tefek kaytarmalarımız olmuştur efendim. <gülüyor> e Argo sözlüğü yine Hulka Aktunç'un burada sapı silik diye bir e, başlık var. Bu adı sanı bilinmeyen e, kimse için, önem verilmeyen e, kimseler için, serseriler için kullanılır. E, bir de erkeklik bakımından güçsüz kimseler için de kullanılmış sapı silik. Hmm. E, Zamazingo diye bir başlık var. Ben de çok severim gerçi. Sen de kullanır mısın bilmiyorum da. Evet kullanırım. Değil mi? Daha çok işte o, o an işte aklı aklımıza gelmez. Adı o anda aklımıza gelmeyen işte ya da adı, adı işte söylenmek istemeyen herhangi bir şeyler için kullanılır. Evet özellikle de şey böyle hani o şeyin çok da böyle değerli, güzel falan bir şey de olmaması. Yani ya bir aleti edevattır yani öyle saygı duyulup önem verilen şeye de pek zamazingo denmiyor herhalde eğer bir alay söz konusu değilse. Ne diyor o zamazingo için? de zamanla tabii bazen de nikahsız eş dost metres içinde kullanılıyor zamazingo. Böyle durumlar. işte künyesini silmek diye bir şey var. Bu daha çok işte hem sürmek, sürgün etmek, işte memuru, öğrenciyi işte kov, kovmak, tart etmek için. Yani Onun zaman da BRIT'in işte adını ortadan kaldırmak için de kullanılıyor, künyesini silmek. Ee, i̇stersen programı sonlandırılıp evet. haftaya argo sözlükleriyle devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu arada evet. ben hemen künyeyi not aldım ee, çünkü bayağı ad, adla ilgili bir şey. Biz bu arada sevgili dinleyicilerimiz, e, prodüksiyonda şu anda sevgili Robin Tayar var. Gerçekten biraz e, sıkışık e, derdimizin tasamızın olduğu bir dönemde bize böyle ayarlanamayacak bir zaman ayarladı. E, eksik olmasın. E, ve biz şu anda aynı evde iki ayrı odada e, Kerem'le kayıt yapıyoruz. Bu sefer nasıl oluyor? Siz bize geri bildirimlerinizi yazınız. Geçen defa yan yanaydık. E, biraz yankıma yapmış herhalde. Haftaya devam ediyoruz anlamlardan. Hoşça kalın, iyi haftalar. Hoşça kalın, iyi haftalar. Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. When Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürsap ve Kerem Doğan